Matta 2. Bölüm İsa'nın Kral Hirodes devrinde Yahudiyenin Beytlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilinciler Doğu'dan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğu'da onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Kral Hirodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. Bütün başkahinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu. Yahudiye'nin Betlehem kentinde dediler. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır: Ey sen, Yahuda'daki Betlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin. Çünkü halkım İsrail'i güdecek önder senden çıkacak. Bunun üzerine Hirodes, yıldız bilimcileri gizlice çağırıp, onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. ''Gidin, çocuğu dikkatli arayın. Bulunca bana haber verin. Ben de gelip ona tapınayım.'' Diyerek onları Beytlehem'e gönderdi. Yıldız bilimciler kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu. Çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günlük ve mür sundular. Sonra gördükleri bir düşte Hirodes'in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler. Yıldız bilimciler gittikten sonra Rabbin bir meleği Yusuf'a rüyada görünerek ''Kalk'' dedi. ''Çocukla annesini al, Mısır'a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes öldürmek için çocuğu aratacak.'' Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Hirodes'in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. Oğlumu Mısır'dan çağırdım. Herodes, yıldız bilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak, bekleyen ve bütün yöresinde bulunan iki ve iki yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürttü. Böylelikle peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. Ramada bir ses duyuldu. Ağlayış ve acı feryat sesleri. Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık. Hirodes öldükten sonra Rabbin bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi. ''Çocukla annesini al.'' İsrail'e dön. Çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü. Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocukla annesini alıp İsrail'e döndü. Ama Yahudiye'de Herodes'in yerine oğlu Arhelas'ın kral olduğunu duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada uyarılınca ile bölgesine gitti. Oraya varınca Nasır'a denen kente yerleşti. Bu Peygamberler aracılığıyla bildirilen Ona Nasıralı dönecektir Sözü yerine gelsin diye oldu